Modern savages. Modern savages. Modern savages. Yeah, yeah, yeah, yeah, Buyursunlar efendim modern sabahlar geldiniz. Esprili şakalı bir başlangıç oldu. Esprili şakalı bir, bir o kadar da evet bakıyor harika. Ege'cim harika mükemmel. Esprili başlangıç esprisini bulana kadar programı açmayalım dedik bugün. Baya da zor oldu baya da zor oldu. Bulduğumuz espri de budur <gülüyor> diye anlayan varsa gülsün. Anlamayanlar bize katılsınlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Verin Günaydın efendim. Hoş bulduk efendim. Efendim. efendim. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Dışarıda şurup gibi bir Ankara sabahına. hepiniz hoş geldiniz. Üç kişiyiz sıkıntı yok efendim. Buyurun devam edelim. Üstümdeki gömlek. Evet. Kaç yıllık olabilir? Kaç yıllık olabilir? Egeciğim şöyle bir modeline bakıyorum da e, modelden bağımsız. Yani bu zamandan muaf bir şey. Yani bazı şeyler vardır ya böyle ne zaman giysen. 200 yıl önce de giysen sen git bunu 1817'de takıl. Yine aynı şekilde... Efendim Dük Bey nereden geldiniz derler? Dük Bey gömleğiniz çok güzelmiş derlerdi. Gel 2015 senesine Hop. gene Ege Bey gömleğiniz nereden dediklerinde vay efendim böyle bir klas gömlek görülmedi. Kaç yıllık olabilir? Valla ortaokulda falan giymişsindir tahmin ediyorum. Eprimemişti ama bir taraftan değil mi Oktay? Böyle özel günlere... Biraz yakaları atakladım. şey olmuş. Valla yeni almış bunu ben Tiftimiş. sana söyleyeyim. Yeni almış. Ben sana söyleyeyim yeni almış Oktay. Yok yeni değil ben Ama bu gömleği hatırlıyorsun. Vallahi mi? Ben bu gömleği hatırlıyorum. Sen Peki, de Sen galiba... bütün gardırobuna hakimsin bakıyorum. Ankara'ya ben bunu hatırlıyorum. Bunu daha önce de sormuştun sahneye bize. Bu gömleği mi sormuştum yani? Bu gömleği sormuştum. Kendi tekrar etmeye başladım Başka gömlek Ege, orta orta mi? Orta de mi almıştın? Ankara'ya geldikten sonra Aa, iki evet. aldığı ikinci gömlek diye biliyorum yok, ben. Yok yok benim orta 1, orta 2 gömleği. Doğru. 25 yılı var. <gülüyor> ne zaman aldın? ki biraz açık konuş. İşte 15 yaşını giydiğimi hatırlıyorum ben <gülüyor> O zamanlarda... Ne yaşamış be gömlek Ege Yani Vallahi bir gömlek öyle. için şöyle düşünüyorum da Vay anasını diyeceğimiz noktaya getirdim bizi Zaten böyle biraz kesiminden de anlaşılıyor Kul cool Ege'nin gömleği diye geçer O zamanlar body bilicilik yapacağımı düşünerek Biraz geniş geniş almıştım bazı yerleri Ama vücut sabit kaldı Valla çok güzel olmuş Bugün de giydin geldin Ya nasip diyerek stüdyoya girdin anladığım kadarıyla ee, Ege öyledir <gülüyor> yayıncıydı <gülüyor> Ya nasip diye girer <gülüyor> Hadi bakalım Bugün Buyurun efendim gündeme de... girelim hemen Gündeme girelim yani gündemde bir Hakan şey. Hakan Fidan biliyorsunuz Milletvekilliği adaylığını geri çekti ve ee, müsteşarlık için tekrar mit müsteşarlığı için bütün planlar analizler ne oldu şimdi yani? Analizler. Ben şey, haberim de yok vallahi bir şeyden beri Twitter'dan ve e, nasıl diyeyim güncel siyasetten de koptum. Ama ülkemiz zaten Best biliyorsun. Sonra. Ben de aynı şekilde ama arada bakacaksın her level arasında bir baksan ne kadar güzel ülkemiz biliyorsun fantastik oyla yönetildiği için. Bir de istesen de kopaman ya Ege. Vallahi koptum sen ya. de Faiz, yani İyi. Best Fiendsi Best fancy Bizim hayatımıza Best Fiendsi kim sardıran, soktuysa, sardıran, sardıran evet o dinleyicimiz, o dinleyici çok yaktı, ah aldı. çok vallahi çok, çok ağıldı, ah yaktı, yaktı bizi yaktı. Yemin ediyorum bir daha böyle yarışma marışma yapılırken beş kere düşüneceğim. Ben ne Best Fiendsi değil de ya sardırdım ya. Ben i̇şte, de AA, sen AA için aynı, aynı bir ne enteresanlık bize. derdi oluyor ya oktay. Ne enteresanlığı? aynı zamanda ben senden daha önce başladım AA'ya. Ben Best Fiendsi geçemedim. Yani Zaten geçemedim artık. ama AA'yı da bırakamıyorum Orada Buradan çok selamlar Bize oyun tavsiyeleri veren bütün dinleyicilerimize selamlar Bundan sonra ben mesela ne oynuyorsun Ege abi falan diyenlere sen, Seni yakmak istemiyorum Bu oyunun adını söylemek istemiyorum Falan diye geçiştirdim kaç kişi Vallahi Sorumluluk bunu gerektiriyor Aynen yani. abi lütfen biz yandık sizler de yanmayın sevgili için Ama bu kadar da reklamını yapmış gibi olduk Ama bir bulaşan da bir daha bırakam. Ne bu şeye benzer? Kendi Crash'a benzer. Yok başka bir şey bu. Başka bir şey yani. Hakikaten kendi Crash'la böyle şeyin, neyin diyeyim böyle bir Tetris. Tetris Ben mesela zamanında e, deli gibi Angry Birds oynuyordum ama ondan ben bir zevk alıyordum. Bir eğlence oluyordu bana. Bir vazife değildi, bir şey değildi, bağımlılık değildi. Çok saatlerce oynuyordum belki ama çok mutlu oynuyordum Ve de insana böyle bir şeyi görev bilinciyle şey oynuyorsun. Öyle bir şey var insanı bıraktırmıyor şu level'u da yapmazsam sanki böyle bir işler eksik oldu. E, sanki hayat hiçbir şekilde ilerlemeyecek benim yüzümden diyerek gidiyorsun hangi bölümde kaldıysan o bölümü geçiyorsun ve bir sonraki bölüme kısmet. Şey Ama hiç merak, etmeyin. hiç merak etmeyin hiçbir oyun ülkemizin birlikte beraberliğini <gülüyor> yok ney? ülkemizin gündemini takip etmenize engel, engel. olamaz. Bugüne kadar öyle bir e, oyun henüz ne yapılmadı. Yapılmadı. İcat edilmedi, geliştirilmedi, insanlığın hizmetine sunulmadı <gülüyor> efendim. Sunulmadı efendim diyoruz. Gün geçmiyor ki yeni bir gelişme olmasın. Oktay bir... o gelişmeleri şöyle düşündüm de acaba senden değil de Evet ee, Haber bülteninde mi Tamam şey abi diye? haber bülteninde o abi. Siz Tamam abi Ben valla daha iyi şey, Tamam ya Kişisel almayın ama no. Ben kendimi daha iyi hissederim Ben yani alacağımı aldım Yavaş yavaş uzaklaşın isterseniz Tamam videodan. abi Tamam 8.56 oldu saati bir sevgili dinleyiciler John Mayer ile devam ediyoruz Bleef radyonuzda Eme Lütfen çıkar mısınız artık ya Allah Allah Bir saattir Ben, ben de gideyim bari Modern sabahlar Odan sabahlar, odan sabahlar. Öttürdü gitene öttürdü. Valla ma maşallah. -ma Edwin Collins'a girl ağlandı, like you radio musluydu. Collins, Edwin Collins. Bak bak bak nasıl ağlatıyor, ağlatıyor resmen ağlatıyor adam. Gitarı ağlattı be. Modern Sabahlar devam ediyor radyoların başındakileri bir kez daha günaydın 9.12 oldu saatimiz modern sabahlarda bugüne kadar pek çok kez canlı yayında sigarayı bırakma sözü verdik Evet Bugün ben de bir, bir, kez bir da... ilk gerçekleştiriyorum canlı yayında oyun siliyorum telefondan Aa Ege ne yaptın yapma hemen ani bir fevri kararla bunu U, lütfen evet, lütfen Belki ikinci defa siliyorum diyeceksiniz ki daha önce de gördük bunu ama bu sefer gerçek Kesin mi bırakıyor musun? Bu sefer kesin siliyorum. Hem de gelmişim 50'lere. E bir kere daha silmiştin. Sen niye ara geldin? Oturtum Alan karla mi? silmiştin değil mi o Best <gülüyor> O dönem öyle silmiştin. Alan Carr'la silmiştin. Sen, sen seni oynarken gördü Ege. Gene şey Tekrar yaptı. Yüklemiş. Ama irade çok önemli diyorlar da. Best Fiance'de iradeyi değil. Yani. Bir de bu Best anladığım kadarıyla bir kere... Oynayınca mesela günde 5 dakika oynuyorum falan diyorsun ya. Değil. Öyle bir o böyle şey değil. O, o dünyaya girdi uç mi? Uç yüklenmiş mesfiyanslar gibi düşünün Tabii onu. Arka arkaya o şeyler yaratıklar duruyor yani. Cancel mi okey mi? Cancel mi okey mi? Cancel diyorum okey diyorum. Done Vallahi. ya da repli yapabilirsin. Cancel, Hepsini yaptı. yaptı. okey dedim sildim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu Hayırlı olsun uğurlu Yeni olsun. hayatında sana başarılar diliyorum. Bizden Artık full destek tam destek. Hayata bakmak istiyorum. Ne oldu ne bitti onları konuşmak istiyorum. Hayata bakarsan mi? karşında bir çift bacak görürsün. Ne oldu, ne diyor? Bak. Best konuşuyor mu? Aa, Silemiyorum hem diyor. Silemiyorum diyor. <gülüyor> Alıştım <gülüyor> Bir elli kağıt sıkışmış araya diyor onu diyor. Paris'in çocuğu ne oldu Atlas? Nasıl o? Biraz <gülüyor> hayata ben dönmek istiyorum. Duydu mu? Konuşuyor İyi, mu? Büyüdü mü? İyi büyüdü Ege abisi vallahi o da Ege abim nerede diyor Ege abim nerede? Best oynuyor diyor. Ne yapıyor diyor? Best diyor. Çok tatlı Minnoş. Çok haklı çocuk. O küçücük parmaklarıyla o canavarları nasıl besliyor? Nasıl besliyor? Ee, bacak dedik. Ee, bir ara bir bacak dendi. Ondan ben bacak dedik diyorum Bayan yani. bacak diyorsun. Bayan bacak. Bayan biliyorsun. bacak kimdi ya? Bayan bacak ne? Taylor Swift. Bayan öyle. Bacak Taylor. Swift. Ben öyle bir özelliyorum. Yok öyle olur biri ya. Balamıcı hanımın metreyi geçen bacaklarıyla gündemimize adeta bomba bir, bir... bir ben öyle bir kadın hatırlıyorum. 120'nin altında bacağı olan hemen kadın demem diye kadını kendisi söylemişti. Hiç hatırlamıyorum kadının kim olduğunu. Vallahi e, sadece bacaklarıyla gündeme gelen bir kadındı. Bir bayan baş... kahkaha biliyorum. Bayan kaba biliyorum Türk e, Türk e, standartların. Sanatçı. Ama artık bayan kaba o değil ya. Bay yani. yanlışı biliyorum ben. Bayan diz kapağını biliyorum. Bay meraklıyı biliyorum. Ben de doğru Ahmet'i biliyorum. Ne yapayım? Ahmet nerede, şey Mehmet? Cık, ya da Mehmet nerede Ahmet? Bayli Ahmet nerede Ahmet? Bayli veya bayan, bayan, bayan olması lazım Faiz. Ee, o zaman Bay ve bayan Brown'u biliyorum. Bak olur Bay Canberi biliyorum ben. Bay Canber, Mike Hammer'dan, Mike Canber, Dr. Dre. Evet. Ve de tabii ki Nalkapon'u biliyorum. Allah eline kuponu varal nal kaponu diyorsun. Çok teşekkür ediyorum da şu bacak haberini bir vereydim ya. Elimde kaldı bacaklar. Ee, evet bacaklar bacaklarımız Bu arada bayan kabetin şey değişti yani o değil artık evet, kim, kim kardeşin kimdiğin kim Evet Ege doğru söyledin kim kim kardeşin oldu ...Amerikalı Taylor Swift de altta kalır mı? Hayatim kim ben. kim kim kim kiziroğlu kardeşliğin diyorsun. Evet buyurun efendim. Fırlatacak bir malzeme var mı Oktay? Burada çok fazla yok da. Ya, ya fırlatma. Fırlat bir yere gelir bir <gülüyor> şey olur. Bir şey olur. Zaten bir yere gelsin ve bir şey olsun diye fırlatıyoruz. Yoksa Peki, öyle bir hobin Bir yere gelir, gelir bir şey olur. Bir evet. Yere gelir. Bir metrelik bacak boyuyla sık sık mini etek ve şortla sahneye çıkmayı tercih eden Taylor Swift yaptı yapacağını 1 metrenin üzerindeki bacaklarını 104 milyon liraya sigortalattı. 1 metrelik bacak bacak boyuyla şey yapmak ne demek Kalasların ya? Kalasların boyu olduğuna inanıyorsun da Kalasın bacak Kalasın boyu olur. Evet. Kalasın çünkü başka bir şeyi Bacağın nesi olur? Efendim bacağın kılı olur, tüyü olur, diz kapağı olur, falanı olur, filanı olur. Ama tabii ki bir de sigortası olması kaydıyla amman dikkat bacaklarımız. Sigortasız bacaklarla dolaşmayınız. Evet lütfen. Hakikaten aslında böyle çok da pahalı değil. tam biz de 104 milyon lira vermeyelim ama nasıl arabamızı kaskolatıyoruz, sigortalatıyoruz. Nasıl ki evimizi kaskolatıyoruz, sigortalatıyoruz. Ekspertiz gelmiş mi? Evet Bacak gelmiş bacaklarla Demiş Taylor Hanım demiş. Vay, vay, Çünkü vay. öyle bir yüksek meblalarda bir ekspertiz geliyor, inceliyor. Doğru. Gerçekten bu değeri ediyor mu? Ondan Jennifer Lopez'in bacakları, yani. Lopez bacakları 200 milyon olduğuna göre bunlar anca 100 milyon, 104 milyon. Ya var. da mesela bacaklarla ilgili önemli şeyleri, önlemleri daha doğrusu almışlar mı? Ne önlem alabilirsin? Ne mi? bileyim bilmiyorum ki hiç yabancısı olduğum bir dünya. Ya bizde yaban, ya yabancısı istediğim bacak dünyasına o kadar da yabancı değilsin. Evde gittiğin zaman nasıl Ege Don'la geziyor, sen de Don'la gezerken bir aynanın karşısına Bayan geç. Bayan bacak Sibel Tüzün demiş bak Zeynep Hanım. Bayan, bayan dövme o. değil mi o ya? Bayan ağaç diye biliyorum ben onu. Bir ağaca bağlandığı klip vardı oh, ben ilk hatırladım. çıktığı zaman. İşte o zamanlarda. Uhde <gülüyor> Seçil o olabilir mi Oktay? Bayan... <gülüyor> o da seçildiği Seçil diye geçiyor zaten. Neyi? Uhde... Uhde Seçil. Ne o? Öncesini duyanmadım. O da bayan bacak olabilir mi yani? Kimi arıyoruz biz bu arada? Bayan bacak ülkemizdeki bayan bacağı mı? Bayan bacak Sibel kim dedik ya. O yüzden Sibel Tüzün demiş Zeynep Hanım. Kenan Bey de ne demiş? Ee, Türk bayan bacak Serpil Örümcer demiş. Yani Kenan Bey de çok özür dilerim de. Serpil Örümcer adam. Kimi o ben duymadım onu. <gülüyor> Serpil Örümcer fi tarihinde. Evet. Fiu <gülüyor> fiu fiu fiu Kenan Bey orada bir şey vermiş. E <gülüyor> hangi fi tarihi? Ya işte bu, mi? Yok Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen önceki dönemlerde bir şey. E, bir hanımefendi. Soyadın mı varmış o zaman? Evet. Ya yok işte baya eski yani Sibel Örümcer dediğin benim aklıma gelen Hollywood yıldızları, cowboylar, kızılderililer diyen kimdi? Oktay? Bilmiyorum Örümce, Örümcer kadının öpücüğü. <gülüyor> <gülüyor> bu orada kaldı bak. Sibel örümceğe deyince bitirdi Kenan <gülüyor> Bey programı bitirdi. Sen dediğin kimdi ama ya? Serpil. Hayır. Serpil. Neydi o? Çakmaklı değil. Hayır değil canım. Şey Oktay ben sana aynı daha yani Serpil Barlas doğru cevap olacaktı. Evet. Ege'ye bu da bütün puanları veriyoruz. Helal olsun Ege. Diyece pucuk puan var mı zaten? <gülüyor> Abarttınız puan bütün puanlar dediğin 7.5 puan kalmış. Elimizde ne varsa onu da veriyoruz, paylaşıyoruz. Evet ee, bacak konusunu ben burada açtığım gibi kapatırım arkadaş. Geç bile kaldık. Buyurun. Yani. Süper Örümcer diye bir Oktay yok. tamam boş ver Sibel Örümcer. o zamanlar belki şey arkadaşını yoktu. söyledi beyefendi. Ha olabilir. He, olabilir bacakları çok güzeldi. Evet. Mesela bana da sorsalar Ege'nin bacakları da mesela az kullanılmış 0 kilometreye yakın. Gömleği de. Gömleği de piu üstünde üstünde gömlek altta bacaklar nasıl çelik poz verdi elinde çelloyla. Ege içinde üstünde gömlek altta bacaklar çıplak sanat için ne dersin Egecim? Ben hiç mesele değil. Hava güzel olduğu zaman ben sana için şey soyunurum. Ama kışın ortasında buz gibi havada soyunamam kusura bakmasın. Geçti zaten Fire o artık. Çelik daha başka bir soyundu. Bir daha, bir daha soyundu değil başka mi? Tip, başka tip şekilde soyundu. Elinde elmalı mı elmalı bir şey Elmalı mı elmalı. Önünde başka bir hanımefendi. Ben bir katı... sonraki pozisyonun at üstünde olacağını garanti veriyorum. Elinde elma mı? Hayır. Elinde elma yok. At üstünde böyle Bence ayağında terlikle koyuyor. denizden çıkarken bir çeliği de görmek isteriz. O zaten son parçası. <gülüyor> denizin soğuk yapacağım. suları albümün adı da ay ay evet teşekkür ediyoruz sadece güneş enerjisiyle dünya turu atacak olan solar impulse 2 dün roketledi birini hiç duymamıştık ama ikincisi e, geldi önümüze dün havalandı tek damla ne harcamadan yakıt bravo harcamadan toplam 500 saatte 32 bin kilometre kat edecek İyi. E bu. E, dünyanın çevresi 40 bin kilometre değil miydi ya ama kenardan olmayan. mı gidiyor? Ya biraz alttan döndürüyorlar. Kenardan kenardan gidiyor olabilir. Kıyı, kıyı. Bir de tam şey yapmıyor olabilir. Saymıyorum ben bunu. Başladığı yerde bitmiyor sen olabilir. Sen illa ekvatordan diye dönder mi? Biraz daha üstten yaparsan daha kısa olur. O zaman dünyanın çevresini demesin. E canım o da bir çevresi geçim yani sen niye? Benim bir de kadar... bir çevrem var o zaman. Yani herkesin kendisi dünyanın çevresi. Hayır. Du du du du du Senin çevren ayrı. Double ne oldu? Oktay ne yapacağız şimdi? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Nereden kalkıyor, nereye varıyor diye. Abu bir veya Dubai gibi bir yerden kalkmış Bravo olması lazım. Bravo Fire. Abu Dhabi'den kalkıyor. Ee, Abu Dhabi'den sonra... kalkan... Abi Hatta kalktı. Dün saat 5'i 14 geçen. Nasıl Sabah. bir saat bu ya? Kaç Yerel. saat sürecek bu yolculuk? Yerel bir saat. 32 saat dedi ya işte. 32, 32 bin saat. kilometre 500 saat. Ha, 500 saat. 500 saat mi? Hı. Biraz fazla jetlag'in kralı Bence oldular. Bence de biraz be. fazla ya 500 saat. 500 saat dedin. Oho. Uçak da gidiyor bir de yani. Ha, bir de sürekli havada kalmayacak galiba. 5 ayda e, toplam 500 saat uçacak. Sürekli havada kalması gerekmiyor mu ya? Niye böyle yaptılar İn, ya? Biniyordur. İniyorum, biniyordur. Bini i̇niyorum, yani. i̇niyorum, bazen iniyorum, bazen kalkayım demiş. Hmm, ondan sonra... Onlar saat başına para alıyorsa demek. Oradan uzatmışlar ya. Vallahi gibi. billahi ya. 150 milyon dolar tutar mı bu ya? Oo. Tutar. Uhtar yemesiyle, içmesiyle... Yani kaç ay dedin sen? 5 ay mı sürecek? 500 ay. saat. 5 ay her gün bunun şeyi var adam bir kere en basit yövmiye ne kadar? 100 lira değil mi bu aralar? Pilotun yövmiyesini 100 lira yaptığınız için teşekkür ediyorum. Yani pilotun gene. daha da fazladır. 120 lira falan civarı. 100-120 lira. Yemeğini memeyini bindirilmiş şeyleri. Nasıl kat... uyuyacak? Ne yapacak ya, ya bu bindirilmiş adam? Ücret, ücret de bindirilmiş ücret, giydirilmiş ücreti bindirilmiş ücret yaptı adam Uçağın, bir anda. Uçakta bindirilmiş diye geçer. Hayır uyuması lazım abi. İllakincik. Tek kişilik çünkü. Uçak dediğimiz bu güneş enerjisiyle çalışan şey. Jingo. Ne diyeceğiz buna ya? Jingo değil mi bu? Uçak. Uçak işte Uktay. Sen çalışıyorsun. olan enerjiyle uçan uçak. işte ki, arabalar, solar arabalar olduğuna inanıyorsun da. Nasıl solar tren? Uçak. Buharlı tren var, elektrikli tren var, hepsi tren. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Yok gerçi doğru. Tipi, tipi bir farklı mı diye şey yaptım da tipi de uçak canım. Tipi İyi Güzel uçak. güzel ülkemizin üstünden geçerken Gene gazetelerden takip edelim. El sallayalım Bir bir buçuk ayda bizim üstümüzden geçer herhalde. Ee, en kötü hafta falan. En azından. Verevine geçiyor. Biz biz göremeyeceğiz herhalde devine geçenler Velevine bu hafta Hayırlı Solar Impulse vardı. Sevgili dinleyiciler, Hayırlı reklamlar olsun. buyursunlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Yoğun gündemin içinde dolaşmanın en güzel yollarından biriyle karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Arka arkaya haberler, arka arkaya hayatımızı sarsacak gerçekler burada olacak birazdan. Buyursunlar efendim. benim günaydın. Bir kez daha yoğun gündemde turumuza başlıyoruz. <gülüyor> İlk durağımız e, İtalya. Rönesans'ın mimarlarından Michelangelo 1500'lü yıllarda yazdığı iki mektubu 1997'de Vatikan çaldırdı. E, bu durumda 18 yıl gizleyen Vatikan hırsızın fiz fidye talebinde bulunmasıyla polise başvurdu. E, benim de bu durumda... Merhaba, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Nebahat Çevre bir açıklama yapmış. Şöyle demiş, Nebahat Hanım, Sanit Çevre, beni uçuracak erkek ilgimi çekmez. <gülüyor> Benim de bu durumda... Sadece parite etkileseydi, <gülüyor> içeride tartışmasaydık diyor uzmanlar. Dolar 2.36 liraydı demiş. O güzel ee, günlerdi. O güzel günlerdi. İyi günlerdi onlar ya. Tartışmasaydık içeride demiş. Böyle bir sonuç çıkmış raporlardan. Ee, bu durumda bizim de... <gülüyor> Ha, İsviçre'de yapılan araştırmaya göre uzun süreli ilişki isteyenlerin karşı tarafta zekadan çok eğlenceli bir kişilik aradığı ortaya çıkardı. Uzun süreli ilişki için biraz para da gerekmiyor mu ya? Uzun süreli ilişki masraflı olur tabii canım, diyorsun. Yiyeceksin, içeceksin, bir şeyler gezeceksin, gezeceksin oynayacaksın. Tatili var, falanı var, filanı var. Zekadan çok affedersiniz eğlenceli kişilikte bir yerde yetmiyor. Çünkü benim de bu durumda. Acım. <gülüyor> ac, acı acı. Evet, benim de bu durumda. Sevgili dinleyiciler, Allah kahretsin diyeceğimiz bir haber <gülüyor> karşınızdayız. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan kolezyumu bilmeyen yoktur herhalde. Ee, bu kolezyumu ziyaret eden iki Amerikalı turist 21-25 isimlerinin baş harfini bu tarihi eserin duvarına kazıdı ve gözaltına alındı. Ee, benim de bu durumda... <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 15 Mart'ta yapılacak YGS ile 13-14-20-21 Haziran sıra sıralayabilirsiniz istediğiniz kadar 2015 tarihlerinde yapılacak olan LYS'ye Giren öğrenci ve görevlilerin Toplu taşıma araçlarından Ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı E benim de bu durumda <gülüyor> Bu bölümümüzün değişmez raporu olan OECD raporlarına bakıyoruz. Şimdi de OECD raporu yayınlandı. Kadınlar dünya genelinde erkeklerden %20 daha az kazanıyor. Ee, benim de bu durumda. Star TV'deki paramparçanın Gülseren'i Nurgül Yeşilçay'ı açıkladı. Aşkla gelen başarı güzeldir ama insan her zaman doğruyu yapmayabilir. Sonuçları kötü de olabilir. Ben robot değilim ki dedi. E benim de bu durumda. Abi! Ya ne diyorsunuz yeter bence. Hep olumsuz şeyler. Sizin konuşmanız kaydı gider gider. Ondan ben bozuldum Valla Vallahi yani. bilmiyorum bizde niye öyle çekti bu Şu adam. Kaval yüzünden galiba. <gülüyor> diye. Hayır hep olumsuz şey vardık ya. Hayır. Evet, evet yani benim de bu durumda. Bitti kira haberler? Yok dur ha, mu ya? <gülüyor> kiracı dostu Cem Yılmaz evini aylığı 6000 bin dolardan bir yıllığına kiralayan iş adamı Ahmet Karaçöl'e kiralayan Cem Yılmaz kiracısı rutubet nedeniyle evden çıkınca peşin aldığı depozit ve kira bedelini iade etti. E benim de bu durumda... Evet gerçekten de yoğun bir acı, yoğun bir gerçek bombardımanıyla karşınızdaydık sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde yeniden gündem yoğunlaştığında acı gerçeklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Modern, Modern, Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'dan hepinize bir kez daha günaydın. 9.50 oldu saatimiz. Buyursunlar efendim. Eskiden ya tekrar oyun, oyun konusunu açmak istemiyorum ama bir oyun haberimiz var onu da verelim. Buyurun Best Fiends'in yaratıcısı değerli arkadaşımız kim diyelim ismini tam olarak vermek istemeyen bir birisi diyelim annesi aradı <Gülüyor> bir, bir, beni de mahvetti bu çocuk diye bir oyunu çıkardı diye anne bir oyun yaptım ki biz daha görmeden ilk önce annesine göndermiştir büyük ihtimalle E tabii canım önce aile eşrafına bir gösterir böyle oyun şey bakalım sarıyor mu vallahi sarıyor mu sarmanın da ötesinde insanı adeta ee, esir esir alıyor hayattan adeta işte vazifelerinizden uzaklaştırıyor Minecraft'ı. <gülüyor> o duyulmadı tam. Onu bir daha alalım dedi Oktay. De? Esir macunu Bestfiens best dedi. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, Minecraft diye de bir oyunumuz daha var biliyorsunuz. Minecraft. <gülüyor> evet Minecraft. Ben hiç anlamadım Minecraft'ın ne olduğunu. Bir de çirkin çirkin aslında şeyleri. Espirisi o. Espirisi çirkin YouTube görselleri. YouTube adamlar. Evet. Aile Bakanlığı çocukları şiddete özendirdiği için eleştirilen Minecraft oyununa yasak istedi. O telefonlardan silinecek. Herkes götürecek Aile Bakanlığı'na. O kolay değil çünkü Minecraft paralı oyun. Öyle bakanlık dedi diye hemen... 1 dolar para verdi Yani tamam 1 dolar da kaç para oldu çocuklar değil mi? Oktay'dan alalım son gelişmeleri. Dolar kaç para oldu? 2 3 hafta önce desin tamam silersin de şimdi dolar olmuş. 2 64 2 62 2 ediyor şu anda. Bir de eski oyun değil mi ya Minecraft? Biraz bakanlık geriden geliyor galiba. Enderman diye bir kötü adam var. yaşamam için onu kılıçla öldürmem gerek. Et içinde koyun öldürüyorum diye eee 9 yaşındaki bir çocuğun anlattıkları. Et için koyun öldürüyorum. Ee, ve Enderman'ı kılıçla kesmem lazım tabii ki çocukları ne yapmaya gönderiyor? Pardon yani e, yaşamak için elbette kötü adamları öldürmemiz ve koyunları kesmemiz gerekiyor. Bu çocuk hayatın gerçeklerini öğrenmiş. Ee, yani hayatın... Kaç yaşındaymış çocuk? 9. 9 e, yaşında öğrensin artık. Ben küçükken Ali'ne şey diyordum mesela balıklara. Onlar gerçek balık değil yemeklik balık diyordum mesela. Hmm. Bir yere kadar onunla idare edersin. 9 yaşında, dokuz yaşında çocukla... nasıl idare edeceksin? Hakikaten o, tabağındaki efendim kuşbaşı etinin ne olduğunu bilmesi lazım idare edemem mi diyorsun Ege idare edemem anne Oo. dünyada 100 Doğru. milyon kişiye ulaştı yuh vallahi billahi 100 milyon mu 1 evet, dolardan hesapla 100 milyon dolar Vallahi iyi para yemin ediyorum iyi para inşallah best bile. de de böyle bir şey olur bence ben 1 dolar olmasa da işte 1-1.5 bir, bir lira kadar bir parayı gözden çıkarabilirim gibi geliyor best Fiance'de veriyorsun zaten para yani mesela istersen, bölümün sonuna geldin ah bir şeyim daha olsa diye hemen orada de, isterseniz 1 dolar gibi bir meblağ karşılığında bir size 5 hareket daha verelim diyorlar. Aa çok sağolsun. Ben Neden hiç on aralara gelmediğim için. 10 lira bir... verin size elmas verelim. <gülüyor> Meteor, <gülüyor> Meteor verelim bir teneke. <gülüyor> bir şey soracağım bu mesela. Bir teneke yasaklarını... dedi en son. <gülüyor> <gülüyor> evet tenekeyle <gülüyor> veriyor ne yapayım? Çuvalla şey veriyor. <gülüyor> elmas <gülüyor> veriyor. El elmas tenekeyle veriyor. Meteor Might. Buyurun Oktay Bey. Bir şey soracağım. Hangi şeyle yasaklanıyor bu oyun? Yasaklanırsa? Aile Bakanı. Yok o neresi yasaklıyorun? Cevap da... kararı oluyor. Ne oluyor yani? Ne ne, ne diyorlar? Burada şey şiddet edeceğiz. var falan filan Burada değil. şiddet var. Çocukları şiddete özendiriyor. Lütfen bu oyunları sileceğiz. Nasıl sileceğiz? E sen götüreceksin telefondan silinecek. O Aile Bakanı da parasını verecek. Yani, şey, yani ne kadar oynadığına göre de değişir. Mesela sen bir dolar verdin, o zaman mesela baya oynamışsın, belki 50 cent alacaksın, 10 sent alacaksın, 20 sent alacaksın. Daha başındasın. Bu Ta kadar oynamaya ne denir? Oynanmışlık. <gülüyor> Oynanmışlık düşer Oynanmışlığı düşeceksin iadesini alacaksın Aile bakanlığına da biraz masraf çıktı ama yapacak da bir şey yok Sağlıklı Sonuçta nesiller için 3 dolar 5 dolar artık neyse 9 yaşında çocukların elinde kılıçla koyun kesmeye çalışması ve Enderman'ın peşinde koşması Çünkü çocuk belli de olmaz yani seni de Enderman olarak görür ee, Sıkıntılar doğurur. Doğru. Bizim Aynı Enderman'ler Bizim mahallede 8-9 tane öyle kılıçla birbirini kesen çocuk vardı çok zalim oluyor çocuklar. Tabii, Öyle deme Oktay. Iki, i̇ki mahalle böyle birbirini kesiyordu çocuklar. 6 ki... yaşında 5 yaşında çocuklar. Yani çok korkunç. Hakikaten çocukların acımasızlığı üzerine pek çok film de var biliyorsunuz sinema dünyasında. Ya vardı şu televizyon o sinema. O çocukları ay o film beni nasıl mahvetti bütün büyükleri kıtır kıtır kıtır kıtır hallettiler valla. Ama yani televizyon yokken bilgisayar oyunları yokken dünyada daha çok şiddet vardı. Nerede yani Engizisyon mahkemesinin işkence aletleri bilgisayar oyunlarından mı Bu adamlar öğrendi bunu Nasıl canlarını yakabiliriz şu bilgisayarda gördüklerimize O zaman sadece Engizisyonla şeydi şimdi her yer Engizisyon Everybody's Engizisyon Biz her yer Engizisyon yani oldu O yüzden yani tek bir yer olsa Tamam şiddet zaten insanın Şiddet daha çok vardı eskiden hiç sesinizi çıkarmayın bu hiç olmazsa engelliyor Tabi canım orada hevesini <gülüyor> alıyor çocuk Sadece... Ben hiç görmedim yani bilgisayar oyunda kılıçlı oy... öldüren adamın adamı gideyim, Ben bunu bir de gerçek kılıçla öldüreceğim Çünkü ya... bilgisayar oyunda bir yere kadar eski... i̇şte Ben de görmedim mahallede 8-9 çocuk Dediğim tamamen şakaydı demin <gülüyor> Şakayken <gülüyor> Kaka, Olmadı yani başka bir yere gitti Şimdi eski oyunları hatırlıyor musunuz Bir şey besliyorduk hani neydi onların adı Tamaguchi. Tamagochiler ne kadar güzeldi besliyordun bilmem neydi gerçi iyi yapmadığın zaman kaybediyordun insanda bir böyle o şey duygusunu yaşatıyorlardı sevdiğin bir şeyi kaybetme ölüyordu çünkü benim bildiğim kadarıyla yani tamagochiler, vardı, tamagochiler vardı hayatın hani, içinden bir oyundu e, ya. hala yaşatan adam var mı tamagochisini acaba ya tabi onlar pilliydi ama pilini çıkardığında bitmiyor mudur biter mi canım onun da bir hafsalası vardır herhalde var. hafsalasını at hafsalasına değiştir pili Aa, kaldığı yerden devam et yani biraz iyilik yaparak efendime söyleyeyim böyle şeyler yaparak bir oyun geliştirilirse buradan bizi o oyun e, bestfiance yapan arkadaşımızın annesi duyuyorsa e, ona da şey yapalım çünkü öbürü parası yavrum böyle şey, dediler yavrum yayında. böyle bir iyilik yapan bir şeyler olabilirse gerçi bu bestfiance Best iyi şeyler de iyilikler var iyilikler yapıyorsun yaprak canım. topla çilek topla çilek topluyor çiçek topla ele geçiren sulakları öldürmeye çalışıyorsun evet yani bundan başka. Bırakalım da e, dünya slaklar tarafından mı şey yapsın? oynayacak mı peki Aile Bakanlığından birileri bu oyunu şimdi? Bence biraz oynamaları lazım. İnceleme dediğin o mu? Yani ya da yasaklamadan ya. önce bir şey aşaması olur herhalde. Birileri Oyun alacak aşamasını. oynayacaklar değil mi? o dediği noktaya bir dolar yani Aile Bakanlığı için önemli bir meblağ Ama bir, bir yine bir bilir kişinin. Ben zaten o paradan değil de oynayamazsa diye. Oynayamayıp sinirle çünkü tamamen yasaklatabilirler de yani. Öyle bir şey de olabilir. Öyle. Geçemezse Lever'ı? Lever'ı geçemezse direkt yasaklar. Bence o zaman da şey olsun. Yasaklansın. O kadar da zor yapmamak lazım. Bir de yasaklanabileceğine inanıyorlar mı ya acaba? Hani ben yasaklanabileceğine inanmıyorum bir oyunun. Uzaklara ben bakayım dedim de yeterince uzak bir yer göremedim. Yani yasaklama şöyle olur. İşte Nasıl olur? Anlat bakalım e, Türkiye'den erişimine engel koyarlar. Öyle bir şey olabilir mi ya? Olur tabii. Aa hiç internet sanki engellenmediği gibi Ama konuşuyorsun sen... Oktay yani. Canım öyle bir şey olabilir ya? Oyuna erişimi engellenebiliyor mu? Ondan sonra mi? bu yeni güvenlik paketindeki şeyle polis gelir... Yani her şeyine bakıyor ya. Telefonla bakar. senin çıplak şey yapacak. Bir tane bir de telefonla çıplak bakacak. Çıplak ne yapacak benim? Çıplak arama bu güvenlik paketinde o noktaya kadar geldi. Kendine telefonla bakar biraz. Ondan sonra o burada ne var? Efendim Minecraft. Yürü bakalım. Hapislerde, Savcı bey sen açıklarsın. Savcılara sen aç. Yasaklı oyunlar bulundu diye. Hep göreceksin eski. Öyle yapmışlar 12 Eylül'den önce. Eski oyunları gömmüşler. İşte olaylar olaylar derken bir programın daha sonuna geldi. Güler, Güler Ufuk ne demiş? Ne Esas demiş? şu Furby'yi yasaklasalar ya demiş. Furby'yi dolaba bak. kaldırdık biz. Furby ne ya? Furby'nin tek kötü tarafı sesini kısılamaması. Verilir mi senin çocuk sever Furby'ye? Ya yok istemem ben Ay, ya. Ay hiç girme <gülüyor> faal. <gülüyor> dünyasına hiç girme. E, i̇kinci bir çocuk düşünün derim. Yani Fur <gülüyor> psikopat yaratık başımıza dert oldu demiş Güler Hanım. Atsan atılmaz, satsan satılmaz diye. Çünkü çok pahalı ee, alıyorsun ama en başta çocuk tiksiniyor sonra sen tiksiniyorsun. Sonra bu kadar para verdik arada bir açalım diyorsun. Ne kadar para veriyoruz gene yani para para kolusu açalım. ama bir şeyler çok pahalı falan. Acaba onu iki İyi tane mi alalım lazım? Ege? Mesela o hani alınca birbirleriyle iletişim kuruyor falan gibi bir şey yok muydu bu Furby'lerin? Ya kursunlar da onlar evi ele geçirir Ondan sonra bir dolabı bir açacaksın Sessiz olsun diye karanlık yere kapatıyorsun Furby'yi sonra iki tane olursa ikisini karanlık yere kapat Bir açacaksın Allah belanızı ver Fik fik fik fik fi fi diye böyle bir... Bunlar ne sohbet mi ediyor esprisine Furby'nin Sohbet ediyor ama sohbet ne dediğinden de tavla. anlaşılmıyor Hayır ne de anlaşılmıyor Furby'nin değil mi gerçi bi, bi, bi. bir süre sonra seni anlıyor falan gibi bir şey hatırlıyorum öyle bir ben. şeyde bir iki tane anlaşılır kelimesi var diyorlar da ben hiç bir sohbete girmedim mesafemi korudum bir de bunu uzun süre şey yapmadığı zaman var mı, mı ayda uzun süre açmadığın zaman bir açtığında sinirli başlıyor sen onu radyoya getirsene ya. ya Furby nasıl? mi? e tabii canım en kötü ot diye bırakırız Aa doğru ya. Ot diye bırakayım Yürü, Yürüyor mu? Yürüyebiliyor mu? Yok yürümüyor. Kulakları oynatıyor. Bir de yerinde <gülüyor> sallanıyor. Dudağı falan oynuyor bir de değil mi? Oynuyor. Tat, tat, tat, tat diye. Hı hı. Pepe Furby. <gülüyor> Oktay son lafın Pepe Furby olsun. Üstüne Aa. hiç laf etmem. Ege'nin <gülüyor> Egen evindeki <gülüyor> Pepe Furby. Pepe Furby ile bitirdik sevgili dinleyiciler. Epe derken Flora derken bir modern zavalların daha sonuna geldik. O zaman şöyle yapalım. Havalı bir şarkıyla ile bitiriyoruz. George Benson geliyor radyolarınıza. <gülüyor> GİMME THE NIGHT Yarın sabah buluşmak üzere Hoşçakalın